bismillahirrahmanirrahim nahmeduh, ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu min ve min men dilleleh, ve men yedlil felâhatele ve eşhedü en lâ ve ve bat, ve hayral hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Allah izin verirse bugün hakimiyet konusu üzerinde duracağız. Bazı dillerde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve hadis-i şeriflerin ihtiva etmiş olduğu bir takım mana ve hükümleri ifade etmek üzere hakimiyet kelimesi dolaşmaktadır. Hatta bazı yazarlar hakimiyet mefhumu diye bir de kitap kalem almışlardır. Daha sonra bu kelime Yüce Allah'ın adı ile birlikte zikredilerek Allah'ın hakimiyeti şeklinde tamlama olarak kullanılmaya başlandı. Bu terimin Allah Azze ve Celle'nin ismiyle tamlama yapılmasından sonra bir takım hükümler dallanıp budaklandı. Ve Allah'ın hakimiyeti kavram olarak şu şu demektir. Bunun gereği ise kişinin şuna şuna inanmasıdır denildi. Yine devamla. Kişinin şu şu işleri yapılması yapması farzdır. Bunlar yapmaz ve başka şekilde hareket ederse o kimse Yüce Allah'ın hakimiyetine karşı çıkmış demektir. Onda niteliği şu olur gibi sözler dallanıp odaklandı. Bizler kesin olarak şunu biliyoruz ki hakimiyet kelimesi zikri hakim olan Kur'an'da herhangi bir ayette geçmemektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleri üzerinde yapılan araştırmalarda da bu kelimeyi ihtiva eden tek bir haz-ı şerif bile bulunamamıştır. Bu kelmenin Yüce Allah'ın adına tamlama yapılarak kullanıldığı da tespit edilebilmiş değildir. Tecrübeler ve insanların durumu ise bize şunu gösteriyor. Düşünen, inceleyen ve araştıran kimseler bazen Kur'an-ı Kerim'in bir takım ayetleriyle bir grup hadis-i şerif arasında anlam yönünden bir takım bağlantılar kurar ve onlarda e, varlık bulan apaçık bazı düşünceler yakalayabilir. Ve bu anlamlarla düşünceleri karşılamak üzere de bazı terimler ortaya koyabilirler. Daha sonra aradan fazla bir süre geçmeden bilahare ortaya koymuş olan bu terimi kullanmak insanların kolaylarına gelir. Onu kendi aralarında kullanır ve pek çok kişi de buna dayanarak bazı hükümler ortaya atar. Ancak araştırmacı, düşünen ve inceleyen kimselerin bu konuda kendileri için asıl kaynağı teşkil eden, ve gözlerine çarpan bu manalar ifade etmek üzere bir takım ayet ve hadislerden hareket ederek yazmış oldukları pek çok şeyi okuyanlar azdır. Bu azınlık arasında ise bu araştırmacı, incelemeci ve düşünen kişilerin yazdıklarını tam manasıyla kavrayıp onların ne demek istediklerini anlayan, gerçek maksatlarını idrak edenler ise daha da azdır. Buna karşılık büyük çoğunluk bu kavramı kullanmakla birlikte bu terimi ortaya koyanların gerçek maksatlarını hemen hemen hiç bilmemekte Onların bu terimlerden anladıkları şurada burada rastgele işitmiş oldukları mübhem ibarelerden yani kapalı ibarelerden yahut da doğru dürüst anlaşılamamış olan, doğru dürüst anlayamamış olmanın ya da doğru dürüst fikir ve düşünceleri aktarıp ifade edemeyen kişilerin işitmiş olmasından öteye gitmemektedir. Aradan fazla bir zaman geçmeden bu terim insanların zihninde bağımsız bir varlık kazanır onların kulaklarında başvurması gereken asıl olmak gibi bir yer işgal eder. Pek çok fer'i hükmün kendisinden dallanıp budaklandığı külli hüküm olduğu zannedilir ve herkes Kur'an ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde görülen ortak manaları ifade etmek için bu terimin kullanıldığını, her mevzuda başvurması gereken aslın ayet ve hadis olduğunu unutur. Hatta bunun da ötesinde bu terimi ortaya koyanların asıl maksadının netlik kazandırmak istedikleri bazı genel manaları ifade etmek ve insanların dikkatlerini bu kavramların önemine çekmek olduklarını, bunlardan özellikle fer'i, bir takım fıkhi hükümler çıkarmak maksadını gütmediklerini hatırlarına hiç getirmezler. Böylelikle bazı kimseler kendi inançlarına göre Yüce Allah'ın kitabında ya da Resulünün sünnetinde varit olmayan, bunlarda geçmeyen, kendisi için hatadan ve günahtan masumiyetin söz konusu olmadığı bir beşer kelamını akidelerine esas kabul ederler. Halbuki sözünü esas aldıkları beşerden bir kişi olan bu insan için yanılmak ve hata yapmak elbette ki söz konusudur. Çünkü beşerin ilmi çoğunlukla hatta genelliğe yakın çoğunlukla yanlış ve eksik bir ilimdir. Bu bakımdan üzerimize düşen, masum olmayan insanların söylemiş oldukları terimlere dört elle yapışmamak, Buna karşılık alemlerin Rabbi olan Allah ile peygamberlerin efendisi olan masum Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine dört elle sarılmamız gerekir. Hata ihtimali, eksiklik ya da vehmin söz konusu olmadığı sapasağım muhkem söz işte budur. Eksiksiz olarak bize kadar korunmuş ve korunacak olan söz şüphesiz kitap ve sahih sünnettir. Yüce Allah yeryüzüne ve onun üzerindekilere mirasçı oluncaya kadar kıyamete kadar yani, hiçbir değişikliğin ve hiçbir değişmenin söz konusu olmayacağı yakane kelam işte budur. Çelişkinin bulunmadığı yahut da bölümleri arasında ayrılığın bulunmayacağı söz budur. Birbirini yorumladığı gibi birbirinin sınırlarını tayin eden tek bir cümle hükmünde olan söz de budur. Neredeyse her şeyi kapsadığını zannettiğin bir mutlak ayet-i kerimenin yanında, onun anlamını özelleştiren, tahsis eden ve ondan bazı kısımları eden bir başka ayet bulursun. Daha sonra sahih bir hadisin bu her iki ayette de var olan hükümleri tamamlayıcı şartları ortaya koyduğunu da görürsün. Bizler ayet-i kerimede geçen bir sözün bilinen bir sözlük manası olduğunu görürken, bir de bakarız ki sahih hadisler bu lafızdan şer'i ve sınırları belli bir şeyin kastedilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Örnek vermek gerekirse, kadınlara dokunduğunuz zaman ifadesinde olduğu gibi. Evlâ mestumun nisallemese temas etmek, dokunmak. Anlamına gelir. Sözlük anlamı budur. Sözlük anlamdan hareketle İmam Şafii de e, kadınla dokunmanın mutlak olarak bozduğuna hükmetmiştir. Fakat hadislere baktığımızda bundan kastedilenin cinsel ilişki olduğunu anlıyoruz. Hadislerde e, bu sözlük anlamına bir açıklama getirilmiştir. Peki hocam İmam Şafii hadislere bakmamış mı? E, artık ya kendisine e, hadis ulaşmadı ya da bu meseleyle ilgili olarak, bu konuyla ilgili olarak onun tevhili şu. E, mesela ona karşı e, getirilen hadis, Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam hanımlardan birini öpüp yeniden abdest almadan e, namaza durmasıdır. İmam Şafii bunu e, Peygamber'e has bir hüküm olabilir diyerek tevil ediyor. Fakat e, bu, bu konuda delil getiremediği için yani peygamberin hareketlerinde asıl olan genelliktir. Genele, umuma açık olmaktır. Herhangi bir fiilin peygambere has olduğunu ispat etmekte ayrı bir delile ihtiyaç duyar. Bu konuda delil getiremediği için İmam Şafii, onun bu konudaki sözü kabul edilmez. Şafiler bunu uyuyorlar değil mi? Yani Tabi. Abdestin, abdestin bozulluğuna inanıyorlar. Evet. İşte şer'i hükümler Yüce Allah'ın kelamından ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden alınır. Kim olurlarsa olsunlar, insanların ortaya koymuş oldukları terimlerden ya da sözlerden çıkartılıp alınmaz. Şer'i hükmün sınırlarını, şartlarını, tahkikini ve bunların kullanılış çerçevesini belirleyecek olan ayetlerdir, hadislerdir. Çeşitli ayet ve hadislerden hükümler yine ayet ve hadislerde belirtilen esaslara uygun olarak çıkartılır. O halde her zaman için Kur'an-ı Kerim'in ayetleri her mevzuda başvuracağımız, okuyacağımız ve üzerinde enine boyuna düşüneceğimiz buyruklar olmalıdır. Sa'd suresi 29. ayetinde Bu öyle bir kitaptır ki biz onu sana indirdik. Mübarektir o. İnsanlar ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve özlü akıl sahipleri ondan ibret alsınlar diye buyurulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sabit olmuş sahih hadisleri de açıklanması icap eden her şeyin açıklayıcısı olmalıdır Nahil suresi 44. ayetinde biz sana zikri insanlara kendilerine indirilerini apaçık belirtesin diye beyan edesin diye ve onlar da düşünsünler diye indirdik buyurmuştur yani Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi, beyan yetkisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e, aittir Masum olmayan insanların ortaya koymuş olduğu terimler ise ne olursa olsun hiçbir zaman bizleri bu iki esasa başvurmaktan müstahini kılamaz. Ayrıca bizlerin Allah'ın kitabına ve Resulünün hadislerine sahip olduktan sonra masum olmayan insanların ortaya koymuş oldukları herhangi bir terime dört elle sarılmaya ihtiyacımız da yoktur. Hiçbir şüphe söz konusu olmaksızın şuna inanıyoruz ki hüküm yalnız ve yalnız yüce Allah'ındır. Yalnız ve tek başına o emrin ve nehin sahibidir. Yalnız başına o helali helal haramda haram kılar. Yusuf suresi 40. ayetinde hüküm ancak Allah'ındır buyurulmuştur. Araf 54'te haberiniz olsun yaratmak da emretmek de yalnız O'nundur. Nahil 116'da dillerinizin yalan vasvandıra geldiği şekilde Allah'a yalan uydurmak için şu helaldir bu da haramdır demeyiniz buyurur Bizler kamil bir iman ile şuna, ima, şuna inanıyoruz. Yüce Allah'ın şeriatı haktır. Onun dışında kalan bütün şeriatlar batıldır ve zulümdür. İsra 105'te biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkı getirdi. Yunus 32'de de artık haktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? En ufak bir şüphe olmaksızın şuna inanıyoruz. Bizim için bağlayıcı olan biricik şeriat Allah'ın şeriatıdır. Onun dışında başka herhangi bir şeriat değildir. Bizi Yüce Allah'ın emri gereğince bağlayan onun şeriatıdır. Yalnızca Allah'ın dinidir. Herhangi bir yöneticinin onu beğenip beğenmemesi bir Müslüman için durumu değiştirmez. Biz müminler tam ve eksiksiz olarak şuna iman ediyoruz. Geçerlilik gereği Allah'ın şeriatı içindir. Müslüman olan her ferdin görevi de ona göre amel etmek ve fiilen imkan bulduğu ölçüde bunu uygulamaktır. Yöneticilerin bunu uygulaması ya da onu uygulamaktan kaldırmak için çalışmaları durumu değiştirmez. Ahzab 36. ayetinde Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman erkek olsun, kadın olsun hiçbir mümine işlerinde muayyerlik yani kendi istediklerini yapma serbestisi yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse o apaçık bir şekilde sapıtmış olur. Müminin şüphesiz olarak inancı şudur. Muhakeme için kesinlikle baş, başkasına başvurulmaması gereken yegane şeriat, Allah'ın şeriatıdır. Helal, haram, farz ve menduk, mekruh ya da mübah olan işlerin ve hükümlerin kaynağı o şeriattır. O şeriattan öğrenilir. Nisa 65. ayetinde Öyle değil, Rabbine Andolsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kabul etmedikçe, ve senin verdiğin hükümden dolayı işlerinde en ufak bir sıkıntı olmaksızın tam teslimiyetle o hükme teslim olmalıkça iman etmiş olamazlar buyruluyor. Yine müminin inancı odur ki Allah'ın helal kıldığı kıyamete kadar helaldir. Hiç kimse onu haram kılamaz. Allah'ın haram kıldığı da kıyamet gününe kadar haramdır. Kim olursa olsun onu helal kılamaz. Maide 3. ayetinde bugün size dininizi kemale erdirdim. ''Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtin. buyrulur. Enam 115'te de, ''Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun kelimelerini değiştirici hiçbir şey ve hiçbir kuvvet yoktur. O hakkıyla işten kemaliyle bilendir.'' Biz müminler bütün Müslümanların üzerinde icma ettikleri gibi şöyle diyoruz. ''Kendisine hak ulaştıktan ve bu konuda delil bildirildikten sonra herhangi bir kişi herhangi bir kimsenin ya heyetin ya topluluğun ya da kimliği ne olursa olsun bir kimsenin Yüce Allah'ın haram kıldığı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile vahyin kesilmesi sebebiyle ebediyen haram olduğu hükmü sabit olan bir haramı helal kılabileceklerini veya Yüce Allah'ın haram kılıp yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı dolayısıyla vahiy kesildiğinden ebediyen helal olarak hükmü sabit olmuş bir şeyi haram kılabileceğini veyahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında uygulanması gerekli olmayan herhangi bir cezayı koyabileceğini ya da Resulullah'ın hayatında bulunmayan herhangi bir hükmü teşrih edebileceğini kabul edip, hak kendisine ulaşıp delilini de öğrendikten sonra bu şekilde inanmaya devam edecek olursa ve bu inancını ortaya koyarken Yüce Allah'ın kitabındaki ya da Resulünün sünnetindeki herhangi bir nası tevil etmesi de söz konusu değil ise böyle bir kimse kafirdir, müşriktir, İslam'ın dışındadır. Daha önce Müslüman ise irtidad etmiş, dinden çıkmıştır. Bu konudaki delilimiz de şu ayettir. Şura suresi 21. ayet. Yoksa onların dinde Allah'ın izin vermediği şeyleri, dinlerinden kendilerine şeriat çıkarıp yapan ortakları mı var? Kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Konuya daha bir açıklık getirmek için Allah'ın yardımını isteyerek şöyle diyoruz. Yüce Allah'a imanın, onu tevhid etmenin diğer bir ifadeyle, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmenin gereği olarak kesinlikle şuna inanılması gerekir. Hiçbir sınırın sınırlandır, sınırlandıramadığı tek başına mutlak emir sahibi sadece Yüce Allah'tır. Yalnız o dilediğini emreder, dilediğine hükmeder, dilediği hükmü koyar ve bunları dilediği zaman yapar. Bu konuda onu bağlayıcı herhangi bir sebebe mebni olarak bunları yapmaz. Herhangi bir bağlayıcı sebep dolayısıyla hüküm verip emretmez. Yüce Allah böyle bir bağlayıcılıktan çok yüce ve münezzehtir. O hüküm verdiği bir şeyden dolayı neden bu hükmü veya bu emri verdiği yahut da vermediği sorulmaz. Enbiya 23. ayetinde o yaptığından sorumlu tutulmaz bilakis onlar sorulurlar buyurulmuştur. Hak kendisine ulaşıp delilini öğrendikten sonra kim yüce Allah'ın sultasının ya da emrinin veya hükmünün sınırı olduğuna inanacak olursa o kimse Allah'a şirk koşmuş olur. Mesela bu zamanda Kur'an'a göre amel edilmez sözü gibi. Yani zamanla sınırlamak evet, gibi. gibi. Veya e, Allah'ın hükümlerine çol kanunları demek gibi. Çünkü eğer Allah'ın otoritesinin herhangi bir sınırının varlığı söz konusu olsaydı, zorunlu olarak bu sınırın dışında olan bir takım kimselerin varlığı da söz konusu olurdu. Yani bu sınırın dışında kalanların üzerinde, Yüce Allah'ın otoritesinin söz konusu olmaması, yani Allah'a ortak kimsenin bulunması gerekirdi ki böyle bir şey düşünmek ya da inanmak bizatihi şirkin ta kendisidir. Yüce Allah bizleri şirkten muhafaza buyursun. Yeryüzünde beşerin hükmedebileceğine inanmak, semada hükmeden ise Allah'tır demek gibi veya din ile devlet işleri ayrılması gerekir sözleri gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü gibi bunlar işte bu akideye ters olan insanı şirke götüren sözlerdir. Yine yine Yüce Allah'ın imanın ve onu tevhid etmenin bir gereği olarak kesinlikle şuna inanılması gerekir. Yalnız başına hakkıyla kendisine ibadet edilmesi gereken yani yalnız onun emrine mutlak olarak uyulması ve bağlanılması gereken yani teslim olması gereken kişi Yüce Allah'tır. Çünkü onun izni olmaksızın kısmen de olsa başkasına bağlılık ve uymak vacip olsaydı, bu başkasının Yüce Allah'ın otoritesinin dışında olması gerekirdi. Yani onun Yüce Allah'a eş ve ortak olması gerekirdi ki Yüce Allah bundan pek yüce ve münezzehtir. Yine Yüce Allah'a iman etmenin bir gereği de onu şirkin her türlüsünden uzak bir şekilde tevhid etmektir. Yüce Allah'ın hak, mabut ve mutlak olarak emrine uydup bağlanılması gereken ilah olduğuna iman etmektir. Bunun da gereği Yüce Allah'ın emrine uyulmak ve bizzat O'nun emriyle amel edip yasakladığından, nehyettiklerinden kaçınmaktır. Bu durum ise ibadet teriminin kapsamı içerisindedir. İtikadın bir gereği olarak da hakkıyla ibadete layık olan Yüce Allah olduğuna inanmaktır. Zaten kesin ve açık naslarda bunu böylece ortaya koyar. Nisa 59'da Ey iman edenler Allah'a itaat ediniz, Resulüne de itaat ediniz. Nisa 64'te biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik. Buyruluyor. Yani peygambere Allah'ın izniyle itaat edilir. Teslim olunur. Bir başkasına bu şekilde teslimiyet, mesela e, tasavvutçuların veyahut da e, cemaat mensuplarının cemaat liderine teslimiyetleri gibi teslimiyetler Allah'ın izin vermediği teslimiyetlerdir. Çünkü Allah Resulünden başkasına ee, bu şekilde teslim olmasına müsaade etmemiştir. Hatta bilakis e, böyle tutumları kınamıştır. Allah'a şirk olduğundan dolayı. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar ki onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu en büyük bir kurtuluştur. Nisa 13. ayet. Yüce Allah bu ayetlerle bize açıkça şunu belirtmiştir. Yalnızca Allah'a ve Resulüne itaat edilmesi gerektiğini dil ile söyleyip, emirlerini yapmamak ve yasaklarından kaçınmamakla yetinmemizi istemiş değildir. Yüce Allah bizi kendisine karşı gelerek isyan etmekten sakındırmış ve şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder, onun sınırlarının dışına taşarsa, Allah onu içinde ebedi olarak kalmak üzere bir ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir ceza vardır. Nisa 14 Nur suresi 63. ayetinde onun yani Resulullah'ın emrine muhalefet eden kimseler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya acıklı bir azaba çarpılmaktan, çarpıtılmaktan sakınsınlar. Zelzele 75. ayetinde de Burada bir yani var. Zelzal suresi 7. ayetinde kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir i̇bn Kesir'in tefsirinde rivayet ettiğine göre Tirmizi, Ebu Hürer radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kul bir günah işlediği zaman bu onun kalbinde siyah bir nokta olarak baş gösterir. Eğer o günahından tevbe ederse kalbi tertemiz olur. Fakat artarsa yani isyanı artarsa bu noktada artar. İşte Yüce Allah'ın 14. ayetindeki, hayır bilakis onların kazanmakta oldukları masiyetler kalplerini paslandırmıştır buyruğuyla işaret edilen durum budur. Bu bakımdan yüce Allah'ın emirlerine göre amel edip yasaklarından sakınmak suretiyle kendisine itaate muvaffak kıldığı bir kimse Allah'a yapmış olduğu bütün itaatleriyle aynı zamanda ibadet etmiş olur. İtaatların artmasıyla imanı da artmış olur. Kim de bir masiyet işlerse, bu masiyet sebebiyle o, bu işte Allah'a ibadet etmemiş olur. Ancak diğer itaatleri ve tevhidi kabul etmesiyle Allah'a ibadet etmek durumundadır. Hak, <gülüyor> Hak kendisine ulaşıp ona dair deliller de ortaya konulduktan sonra, Yüce Allah'ın şeriatının uygulanmasını emrettiğine inanır. Fakat bununla birlikte bu şeriata göre amel etmenin kim olursa olsun, bir kişinin, bir heyetin ya da bir topluluğun iznine bağlı olduğuna inanacak olursa, o bu kişi ya da kimseleri veya heyeti artık neyse Yüce Allah'a hakim otoriteler ve otoriteleri Allah'ın otoritesini sınırlayan kimseler olarak kabul etmiş olacağından Yüce Allah'a ortak koşmuş demektir. Allah böyle bir şeyden yüce ve münezzehtir. Yani bir takım sistemler veya bu sistemin başındaki kimseler ee, Allah'ın bir takım emirlerini iptal ediyor ve yasaklarını emrediyorsa işte e, devlete uymak lazım diye inanan insan ne olur? Burada şirk koşmuş olur. Çünkü e, insanların kendisine ibadet etmekle emrolundukları varlık yalnızca Allah azze ve Celle'dir. İbadet yalnız onun hakkıdır. Bu otoriteleri Allah ile beraber ayrı bir otorite kabul etmiş olur. Bu konuda şirk koşmuş olur. Kim Allah'ın izni olmaksızın Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kılmak hakkına güç ve imkanına sahip olduğuna inanacak olursa böyle bir kimseyi Yüce Allah, Yüce Allah'a şerik yani ortak koşmuş olur. Allah böyle bir ortaktan yüce ve münezzehtir. Yüce Allah iradesiyle Belirli bir şeriat ile rasullerini göndermeyi murad ettiğinden göndermiş olduğu bu şeriatında belirli bir takım ibadetlerin yerine getirilmesini, belirli bir takım işleri emretmiş, bunların dışında kalanları yasaklamış, şunu helal etmiş, berikini haram kılmış, insanların kendi aralarında yahut da insanlarla yöneticileri arasındaki ilişkileri düzenlemiştir. Ancak bunların ne olduklarının bilinmesi, yüce Allah'ın bununla ilgili tebliğlerinin kullarına ulaşmış olmasına bağlıdır. Her kime Allah'ın emri ulaşır ve bu konu kendisine deliliyle açıklanırsa onun kendisine ulaşan konularda ister vücup, ister nehi, ister haram kılmak, ister helal kılmak, isterse de mübahlık ile ilgili olsun Yüce Allah'ın bu konulardaki hükümlerine inanması gerekir ve kendisine tebliğ edilen şeriata göre amel etmesi icap eder. Emrinin tümünün ya da bir kısmının ulaşmadığı kişiler bu bilgisizlikleri dolayısıyla mazurdurlar. Ne kafirdirler, ne fasıktırlar, ne de asidirler. Ancak Nassın açıkça varit olduğu ve Müslümanların üzerinde icma ederek kabul ettikleri hususlar bundan müstesnadır. Yani dinen bilinmesi zaruri olan hususlar bundan müstesnadır. Bu yerine getirilmeyecek olursa bu kimseye Müslüman muamelesi yapılmaz. Söz konusu bu husus Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmektir. Bu bakımdan konuyla ilgilenen alimler şöyle demişler. Bu hususun bilinmesi dini bakımdan zaruridir. Çünkü onu bilmeyen bir kimse bu dünyada Müslüman kabul edilmez ve ona Müslümanlara karşı davranılması gereken şekilde davranılmaz. Yüce Allah'ın dinden emrettiği şey, emir verdiği kişiye ulaşmadığı sürece ona herhangi bir şey emretmemiş demektir. Yasak da böyledir. Aralarında bir fark yoktur. Emir ve nehin kendisine ulaşmasından önce ise bu kişi ne o iş yapmakla memurdur ne de yapmamakla görevlidir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ta ki ben onunla sizleri ve ulaştığı kimseleri inzar edeyim. Enam suresi 19. ayet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bakara 286'da. Allah hiçbir nefse taşıyabileceğinden başkasını yüklemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve gelen haberlerde bu konuda durumun böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Onun durumunu İster işten, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, yani Peygamber Esat vesami, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, işittiği zaman iman etmeyecek olursa, öyle bir kimsenin ateşe girmesi vacip olur. Katadeden rivayet edilen hadiste bunu böyle olduğunu ortaya koyar. Abdülsvet bin Seriden, aslında Esvet bin Süreyy, Esvet bin Süreyyden Peygamber Esat vesami şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kıyamet gününde Yüce Allah'ın huzuruna hiçbir şey işitmeyen Sağır, ahmak ve bunak ile fetret döneminde ölmüş kişiler gelir. Yani vahye ulaşmamış kimse. Sağır der ki Rabbim İslam geldi fakat ben hiçbir şey duymuyordum der. Ahmak Rabbim İslam geldi ama benim aklım hiçbir şey ermiyordu diyecek. Fetret döneminde ölmüş kişi ise Rabbim senin katından bana hiçbir rasul gelmedi diyecektir. Bu sefer Allah onlardan kesinlikle kendisine itaat edeceklerine dair söz alır. Daha sonra Yüce Allah onlara ateşe girin diye elçi gönderir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim, eğer ateşe girerlerse o ateş onlar için serin ve selametlik olur. Bu hadis sahih bir hadis. Ahmet bin Hanbel Müsteni'nde rivayet etmiştir. Ebu Hureyre'den e, benzeri şu şekilde gelmiştir. O ateşe girmeyende gerçekten cehennem ateşine girer. Sıhan ettiklerinden dolayı mı? Evet. Bu bakımdan doğru olarak şu vardır inzar edilen kimseye yani e, uyarılan kimseye şeriat ulaşmadıkça onun için inzar edilmişlik söz konusu değildir ve hiçbir kimseye de takatinden fazla teklif yapılmaz. Hiçbir kimse kendisine de tebliğ edilmeden tebliğ edilmeden önce şeriatı bilmek için kaybı bilmek imkanına sahip değildir. O halde kesin olarak diyebiliyoruz ki şeriatın kendisine ulaşmadığı bir kimse şeriatla mükellef tutulmaz. Şeriatın ulaştığı kimse de Şeriattan kendisine ne ulaşmışsa ulaştığı kadarıyla mesuldür. İlim ulaşmadan, tebliğ edilmeden muahaze söz konusu değildir. Buna göre yüce Allah'ın şeriatının Allah'a ibadet etmek için belirli bir ibadetin yapılmasını veya bir farzı emrettiğini ya da herhangi bir işin yapılmasını yasakladığını veya kendisiyle başkaları ya da kendisiyle yöneticileri arasındaki ilişkileri belirli bir şekilde düzenlediğini ve belirli bir düzene soktuğunu bilmeyen bir kimse kafir değildir, fasık değildir, asi de değildir. O bilgisizliği dolayısıyla mazurdur. Ancak bu genel bir hüküm olup istisnası da vardır. Eğer bu bilgisiz kişinin bilmediği durumlarla ilgili olarak Yüce Allah'ın hükümlerini bilmeye, öğrenmeye çalışması gerektiğine dair Nas kendisine ulaşmış olduğu halde, bu konuda o hükmü öğrenmesi için gerekli çabayı harcamazsa ve bu çabayı harcamayışı onun Allah'ın emrine inkarı dolayısıyla olmuyorsa, böyle bir kimseye yerine getirmekle emrolunduğu çabayı harcamadığından dolayı günahkardır. Yani gereken ilmi elde etmediğinden dolayı günahkardır. Şayet bu çabayı, Allah'ın emrini inkar ettiği için harcamıyorsa o takdirde böyle bir kimse ihtilafsız olarak kafir ve müşriktir. Yani tebliğe e, dine hak e, delille diyelim. Delile ulaşmak için çaba sarf etmeyen kimse Allah'ı e, Allah'a inkarından dolayı bu çabayı sarf etmiyorsa o kimsenin hükmü kafir ve müşriktir. Ama Allah'a inkar etmemekle beraber ...gereken ilmi elde etmiyorsa o da günahkardır. Şer'i hükümlerin tümüyle ilgili olarak aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela başkasını öldürmek, haram olan cinsel ilişki, haram yemek, haram olan namusu mübah gibi kullanmak ve başka hususlar hep aynı durumdadır. Bu gibi işleri yapan bir kimse Yüce Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bildirmiş olduğu hükümlere muhalefet ettiğini bilmeyerek... ...hata yoluyla yaparsa böyle bir kimse hakkında ne kafir olduğu ne fasık olduğu ve ne de asi olduğu söylenmez. Kastil olarak yapmakla birlikte Yüce Allah'ın haram kılmış olduğu bu şeylerden herhangi birisinin mübah olduğuna inanıyorsa bu kişi fasıktır. Bile bile yapıp da Yüce Allah'ın emrine muhalefet etmeyi mübah görüyor ve bunda bir sakınca görmüyorsa böyle bir kimse de kafiridir. Son peygamber ve son rasul vasıtasıyla Yüce Allah'ın şeriatı kendilerine ulaşmış olan müminlere dini gereği gibi öğretmek ve kendi çevrelerini Allah'ın azabıyla inkar et, inzar etmek, istiharla Allah'ın azabıyla korkutmak. Yani onlara Allah'ın emirlerini, yasaklarını insanlar için uyulması gerekli ve yapılması gereken şer'i hükümleri öğretmek amacıyla müminlerden bir grubun bu işle uğraşmasını farz kılmıştır. Tevbe suresinin 122. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. O halde onların her sınıfından yalnız birer zümre savaşa gitmeli, kimi de dinde derin bilgi sahibi olmak ve kavmelerini savaştan dönüp kendilerini geri geldiklerinde onları Allah'ın azabıyla korkutmalar için gitmeyip kalmalıdır. Olur ki böylece sakınırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bulunanın hazır bulunmayana tebliğ etmesine emir buyurmuştur. Veda haccında şöyle demişti. Dikkat edin, burada hazır olan olmayana bildirsin. Nitekim Yüce Allah, her Müslümana karşı karşıya kaldığı durumlarda Allah'ın hükmünün ne olduğunu öğrenmesi için elinden geldiğince çalışmasında emir buyurmuştur. Nahl Suresi 43. ayetinde şöyle buyurulur. Eğer bilmiyor iseniz zikir sahiplerinden, bilenlerden sorunuz. Tebliğin ulaşmadığı kimseleri inzar etmek, korkutmak, uyarmak farz-ı kefayedir. Yani bir kısmının bu işle uğraşması diğerlerinden bu farziyeti kaldırır. Ama hiç kimse uğraşmazsa bir toplumda o zaman hepsi günahkar olur. Evet. Tek tek e, mesul olurlar. Şayet ümmetin bu konudaki ihtiyacını karşılayacak şekilde yeterli sayıda kişi bu farzı ifade edecek olursa... ...o takdirde herkes bu farzın yerine getirilmemesi günahından kurtulur. Bilgisiz kimse üzerindeyse, cahil üzerindeyse karşı karşıya kaldığı durumlarda... Allah'ın hükmünün ne olduğunu bilmesi için farz-ı aynı olarak çalışması gerekir. Bu konuda bir kusura olursa yahut da hükmü öğrenmek için çalışmakla mükellef olduğuna dair tebliğ kendisine ulaştıktan sonra yapması gerekeni yapmazsa, onun hakkındaki hüküm az önce geçtiği şekildedir. İşte bu kadarlık bir açıklama. Rububiyeti ve ibadeti sadece namaz, oruç, hac ve zekat gibi bir takım ibadetlerin yerine getirilmesi gereğinden ibaret anlayan kimselerin akidesi fasittir ve böyle bir kişiye Müslüman olarak itibar edilemez diyenlerin görüşlerinin yanlış olduğunu ortaya koymak için yeterlidir. Çünkü mesele bir tasavvur ve düşünce meselesi değildir. Mesele emrin emredilene ulaşmış olması meselesidir ve yalnızca onunla ilgilidir. Bir kimseye Allah'ın namaz, oruç, zekat ve hac ile ilgili emirlere ulaşmış ve ona ulaşan bütün hükümler bu kadar ise Yüce Allah'ın alışveriş, borçlanma, arazide ekin ortaklığı yani müzaraa ve başka hükümlere ulaşmamış ise böyle bir kimse bu şer'i hükümleri bilmemesi dolayısıyla mazurdur. O kafir de değildir, fasık da değildir, asi de değildir. Akidesi de sağlamdır, doğrudur. Böyle bir kişi isterse, gerçeğe aykırı olarak Yüce Allah'ın emretmiş olduğu bütün hükümler bunlardan ibaret olduğunu zannetse bile durum böyledir. Bu ve benzeri kimselere karşı bilen müminlerin görevine gelince, şu anda Yüce Allah'ın insanlara vacip kılmış olduğu çeşitli şer'i hükümler kendilerine ulaşmamış ve bildikleri sadece namaz, zekat, oruç ve hacın vücubundan ibaret olan bu büyük çoğunluğa karşı görev, onlara tebliğ yapmak, Allah'ın emirlerini belirterek, yasaklarını anlatarak inzar etmek bu emir ve hükümleri yerine getirip eda etmeye teşvik etmektir. Onlar bu tebliğden önce bile Müslümandılar. Onların bu şerif hükümleri bilmeyişleri, akidelerinin sağlıklı oluşunu herhangi bir şekilde olumsuz olarak etkilememektedir. Mevdudi Kur'an'da dört terim kitabında Yüce Allah'ın hakimiyetinin anlamını açıklayarak açıklama hususunda şöyle demiştir. O Yüce hakimiyetin birliğinin bir gereği olarak bütün yönetim ve emir çeşitlerinin Toplan kahir, bir ve tek olan hakimden kaynaklanması, hakimiyetin bir parçasının bile ondan başkasına geçmemesi gerekir. Çünkü kendisinden başka yaratıcı olmadığına, yaratmada hiçbir ortağı bulunmadığına, insanlara kendisi rızık verdiğine, onun dışında emretmekte hiçbir kimsenin en ufak bir yetkisi bulunmadığına, şu kainatın düzenini yöneten kendisi olduğuna, onun işlerini kendisi yürüttüğüne ve bu konuda hiçbir ortağı bulunmadığına göre aklın gereği olarak... ''Hükmün, hakimiyetin, emrin ve teşriğin de aynı şekilde yalnızca oyu cezatın elinde olması gerekir.'' diyor. Bazı kimseler bu sözlerin sahibinin Yüce Allah'ın insanlara kendileri için bir takım düzenlemeleri yapabileceklerini kabul etmediğini ya da hayatlarının bazı yönlerini düzenleyen bir takım yasamalarda bulunabilmelerinin imkansız olacağı görüşünde olduğunu sanmaktadırlar. Bu yanlış bir anlamı olup bu sözlerin sahibi böyle bir şey söylememektedir. Mevdudi bile aslında böyle demiyor. Diğer taraftan bizim akıllarımız, Allah'a karşı herhangi bir şekilde hüküm koyacak durumda değildir. Zaten hiçbir Müslümanın kendi aklını kullanarak kendi kafasından Yüce Allah'ın sultasına, otoritesine bir sınır koymaya kalkışması da caiz değildir. Yüce Allah'ın insanlara bazı düzenleme ve yasamaları kendilerinin koyabilmelerine dair izin vermek hakkına sahip olmadığını ileri süren bir kimse, kendi aklı vasıtasıyla Yüce Allah'ın otoritesini sınırlandırmakta, Aklını Allah'ın ve otoritesinin hakimi haline getirmekte. Böylelikle düşünülmemesi gereken bir hataya düşülmemesi gereken bir hataya düşmektedir. Çünkü kendi nefsini ona eş koşmuş ve Yüce Allah'a karşı kendisini değer hükümleri koyan kişi durumuna getirmiştir. Yüce Allah ise böyle bir durumdan yüce ve münezzehtir. Bir misal vermek gerekirse trafik kanunları gibi. Mesela bir kimse trafik kanunları koydu diye Allah'a ortak olmuş olmaz. Ama dindik olsa Evet. Yüce Allah dileseydi bizleri tümüyle şeriatsız da bırakabilirdi. Bizleri hayatımızın her türlü işini dilediğimiz şekilde ve akıllarımızın bizlere göstereceği surette düzenlememize de fırsat verebilirdi. Şayet Yüce Allah böyle bir şey yapmış olsaydı bu onun otoritesinden, hakimiyetinden hiçbir şeyi eksiltmediği gibi onun izzetini de hiçbir şekilde sarsmazdı. Onun hikmetinde herhangi bir şey olumsuz olarak da etkilemezdi. Ancak bunun hiçbir zaman olmadığını ve olmayacağını da biliyoruz. Çünkü Yüce Allah bize bunu böyle bildirmiştir. Kıyamet suresi 36. ayetinde insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Süda mı bırakılacağını zanneder? Süda kendisine hiçbir emir veya hiçbir nehi verilmeksizin başı başıboş demektir. Çünkü Yüce Allah bizlere ve bizden öncekilere bir takım emir ve yasakları bildirmek üzere rasuller göndermiş, bunlar da Rablerinin mesajlarını insanlara bildirmiş ve bizlere yüce Allah'a ve kendilerine itaat emretmiş, Muhalefet ettiğimiz takdirde şiddetli bir azabı, ona itaat ettiğimiz takdirde ise sürekli ve kesintisiz nimetleri vaat etmişlerdir. Evet. Bir saat oldu mu? Devam edelim mi? Yoksa o biraz uykumu geldi. Havalar sıcak olduğu için e, biraz rehavet çökebilir. E, bu konuyu bitirelim en azından da. Allah izin verirse haftaya e, tevil. Tevilde bulunanın hükmü. Tevilde hata yapanın hükmü. E, ve mükre. Yani ikrah edilen zorlanan kimsenin hükmü. E, bunun ikrahın Nevileri, çeşitleri, boyutu o konuları işleyeceğiz. Ee, gerçek şu ki, bugün bu konuyu e, bir tamamlayalım. Gerçek şu ki, aziz ve celil olan Allah bizleri, dünya hayatımızla ilgili pek çok işleri, genel maksat ve gayeler çerçevesinde akıllarımızın bize göstereceği şekle uygun olarak düzenleme konusunda serbest bırakmıştır. Her konuda değil bak. Bu düzenlemeler, Yüce Allah'ın belirlemiş olduğu ve bize gerçekleştirmeyi emrettiği genel bir takım maksat ve gayeler çerçevesinde olacaktır. Ayrıca bu düzenlemeler yapılınca herhangi bir haram helal, herhangi bir helal de haram kılınmayacaktır. Çünkü bilindiği gibi şeriat nazarında insanların davranışları ya farz, ya haram ya da mübahtır. Farz, Yüce Allah'ın bize kesin olarak emretmiş olduğu, hiçbir insanın onun yerine getirilmesi gerekmediğini söyleyemeyeceği, ortaya koyamayacağı, Yahut da onu değiştiremeyeceği bir hükümdür. Bu konuda kendisine hak ulaşıp delil bildirildikten sonra, farzın yerine getirilmesinin gerekli olmadığını söyleyen ya da değiştirmeye kalkışan bir kimse, Nas'ı inkar ediyor, Yüce Rabbini yalanlıyor demek olacağından o tartışması olarak kafir ve müşriktir. Yüce Allah'ın haram kıldığı bir şey, kıyamete kadar haramdır. Hiç kimse onu helal kılmak yetkisine sahip değildir. Kendisine hak ulaşıp bu konuda delil bildirildikten sonra, Böyle bir işe kalkışan bir kimse nasıl inkar ediyor, Rabbini yalanlıyor demektir ve bu kişi tartışması olarak kafir ve müşriktir. Mesela örnek vermek gerekirse Allah Azze ve Celle içkiyi haram kılmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu haramı beyan ederken onun zerresinin dahi haram olduğunu açıklamıştır. Yani azında çoğunda eşit hükümde olduğunu açıklamıştır. Kendisine değer verilen cemaat liderlerinin birisi de işte dine hizmet gayesi gibi Kendi kafalarında oluşturdukları e, bir ütopyayla işte e, bu yolda belli mevkilere gelebilmek için birkaç yudum içki almanıza sakınca yoktur dese veyahut Allah azze ve Celle tesettürü kadınlara farz kılmıştır. Ve bunun e, tesettürü sağlayacak örtülerle olması gerekir. Bu hükmü iptal ederek, Veyahut da bu bir e, şerh koyarak işte peruk takarak çalışabilirsiniz veya peruk takarak üniversitelere gidebilirsiniz diyerek bir fetva verirse. O fetvayı veren de o kimseye böyle fetva verme yetkisini kabul eden de işte Allah Azze ve Celle'nin helal ve haram konularında hüküm koymasına muhalefet etmiş olur ortak koşmuş olur. Hocam burada peruk takınca iki suçtan dolayı ceza e e e alması gerekir mi? Hani bir ehleti saç takmak. Yani birisi tabii lanet bir şeyi emretmiş olması, He. diğeri de Allah'ın hükmünü değiştirmez. Aslında başını açıp girse o zaman tek... Ha, tek bir günah Sef işlemiş olacak. <gülüyor> Zor bir. Şimdi mesela ordu mensuplarına böyle veya ordu mensuplarına bu namaz konusunda işte gizli gizli kılın, gerekirse kılmayın, o e işte veyahut da e, birkaç yudum bu toplantılarında e, arada bir yaptıkları işte balo gibi şeylerinde birkaç yudum içki almanızda işte eşlerinizin başını açıp oraya gidivermesinde bir sakınca yoktur gibi fetvalar veriliyor. Ve e, bu fetvayı alan kimse de dinin bu konudaki hükmünün bilmesine rağmen o kimseye dinde özel bir değer verdiğinden dolayı o kimsenin görüşünü alıp kabul ediyor. Halbuki Allah'ın hükmünü, Rasul'un hükmünü hepsinin üzerinde tutması gerekirdi bunun. Mübahlara gelince, Müslümanlar bu alanda bir takım düzenlemelere girişmek hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler ihtiyacın gereğine göre bazen bir karar, bazen bir tüzük, bazen bir kanun şeklinde alabilir. Söz konusu bu karar, tüzük ve kanunlar genel bir takım maksatları gerçekleştirmek gereğini ortaya koyan bir takım nasları uygulamak maksadıyla ortaya kondur. Yüce Allah'ın Alimran 159'da iş hususunda onlarla müşavere et yani istişare et. Şura suresi 38. ayetinde onların işleri kendi aralarında şura iledir, istişare iledir. Ayetlerinde olduğu gibi. Bu buyruklarda emredilen şurayı düzenlemek ile ilgili kanunlar işte bu türdendir. dendir. m ait yollarda geçiş düzenlemesi yapan mesela trafik kanunları dedik. Sağlığı korumakla ilgili kanunlar. Zirai afetlere karşı mücadele ile ilgili kanunlar, sulamayı düzenlemekle ilgili kanunlar, üretimle ilgili kanunlar, tıp, mühendislik, eczacılık gibi çeşitli iş kollarını düzenleyen kanunlar, bu işleri yapacak kimselerde de bulunması gereken şartları belirlemekle ilgili kanunlar, bir takım idare ve kuruluşların düzenini, onların alanlarını ve her birisinin yetkilerini düzenlemeye dair kanunlar, ordu tanzimi Orduya katılacak kimselerde, ordu subaylarında, subayların niteliklerinin ne olması ile ilgili kanunlar, sağlıklı mesken, konut yapımı ile ilgili kanunlar, her birisinde yapılan sanayinin tabiatına uygun olarak fabrikalarda bulunması gerekli şartları belirten kanunlar, kamu düzenini belirleyen kanunlar gibi. Şimdi kamuya ait yollarda geçiş düzenlemekle ilgili kanunlara bir örnek verelim. Trafik kanunlarına. Resulullah Aleyhisselatü Vesan'dan sahip olduğuna göre şöyle buyurmuştur. Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız ve canlarınız birbirinize haramdır. Yine Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, ona zulmetmez ve onu kötüle teslim etmez. Bizler bu adi şeriflerden kanlarımızı, bedenlerimizi, ırzlarımızı korumayı, birimizin diğerini helake yahut da kendisine zarar verecek herhangi bir şeye teslim etmemizin yasak olduğunu anlıyoruz. Diğer taraftan eğer kamuya ait yollarda arabaların, Taşlıların, bisikletlerin ve benzeri nakil araçlarının düzensiz ve herkesin riayet edecek kurallar söz konusu olmaksızın geçişlerine, seyir seferlerine müsaade edecek olursak, bu konuda malları ve canları korumayı sağlamak için gereken düzenlemeleri yapmayı ihmal edecek olursak, bizler kesin olarak insanların kanlarını, canlarını ve mallarını telef olmaya terk etmiş, böylelikle onları helake ve muhakkak olarak zarar görme tehlikesine teslim etmiş oluruz. O bakımdan İslam ümmetinin görevi, Uyumaları halinde insanın bedenini, malını tehlikelerden koruyacak, yok olmaktan kurtaracak, düzenleme ve koymak, ayrıca bu yasa ve kurallara muhalefet eden kimseler için şer an belirtilmiş bulunan taziri cezalar çerçevesinde kalmak üzere bir takım cezalar belirlemektir. Böyle bir durumda geçişi düzenlemek ile ilgili yasalar yasamaların Yüce Allah'ın yasamalarından olduğunu ileri sürmesi kimse için caiz değildir. Bu gibi yasamalar elbette ki Müslüman ümmetin yaptığı yasalardır ve bu ümmetin iştihadıdır. Bu yasama ve iştihatlar da Yüce Allah'ın bizlere emretmiş olduğu genel bir takım maksatları uygulamak amacıyla yapılır. Bu yasama ve yasalar, ulaşım araçlarının değişmesiyle ihtiyacın gereğine göre değişiklik gösterebilirler. Diğer taraftan bizler, insan olarak bunları ortaya koyarken iştihadımızda hatadan korunmuş kimseler değiliz. Hata ve vehim, biz insanlar için bu gibi konularda elbette söz konusudur. Hatta arzu edilen bu maksadı gerçekleştirecek şekilde uygun düzeni ortaya koyamayabiliriz de. Bu konudaki yanlışlığımızdan dolayı zarar ve helak olmaktan koruyacak yerde bazı zararlar da ortaya çıkabilir. Bu kadarlık bir açıklama, teşri, yani kanun koyma Yüce Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Herhangi bir teşride bulunan kişi Yüce Allah'ın sıfatlarından birini kendi namı hesabına alıp çekmiş ve kendisini Allah'a eş ve onun otoritesine karşı dikmiş demektir şeklindeki iddiaları ve bu iddiadan hareketle ortaya koyulmuş hükümleri çürütmek için yeterlidir. Ancak yapılan teşrilerden, yasama ve düzenlemelerden maksat haramı helal kılmak ve helali haram kılmak olması halindeyse bu müstesnadır. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah bunu yalnız kendisine tahsis etmiştir. Zaten bundan önce yasama, kanun yapma ve düzenlemelerin, sözün delalet ettiği şeylerin kapsamına girdiğini belirtmiştik. O halde şekli ve mahiyeti ne olursa olsun yapılan kanun, alınan karar veya hazırlanan tüzük, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram kılmak, Allah'ın farz kıldığı bir şeyi yasaklamak yahut da yasaklamış olduğu bir şeyi emretmek ile ilgili bu batıldır. Buna göre amel etmek ya da uymak kesinlikle caiz değildir. Yani başörtüsü hakkındaki kanunlar veyahut da zinanın suç olmaktan çıkarılması, kumarhanelerin serbest bırakılması gibi kanunlar bu baptan ele alınır. Böyle bir kanun karar ya da tüzüğün vazığı olan yani koyucusu olan kimseler şayet Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeyi helal görerek yapıyorlarsa ve bu konuda hak kendilerine ulaşmış delil de ortaya konulmuş bulunuyor ise böyle kimseler hiç tartışmasız kafirdir. Çünkü bu konudaki sözleriyle nas ile sabit olan bir hususu inkar ediyor, yüce Rablerini yalanlıyorlar demektir. Burada işaret edilmesi gerekli olan husus şudur. Yüce Allah'ın sıfat ve isimleriyle ilgili olarak bunları sınırlayan, belirleyen naslar vardı olmuştur. Bizim aşmamız caiz olmayan sınır, kendiliğimizden yüce Allah'a bir takım isimler ve sıfatlar yakıştırmamamızdır. Yakıştırmamızdır. E, Ara Suresi 180. ayetinde en güzel isimler esma Hüsna yalnız Allah'ındır. O halde onu o isimlerle çağırın. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Şimdi de hakimiyet Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmenin kapsamında anlaşılır. Yahut da rububiyetin yalnızca Allah'a Allah ait olmasının tabi bir gereğidir diyenlere şunları söyleriz. Eğer sizler bu sözlerinizle gücü Allah'ın mutlak otoriteye, mutlak olarak emir vermek yetkisine sahip olduğunu... Dolayısıyla dilediği şekilde hüküm verip dilediği şekilde ve dilediği zamanda şeriat koyduğunu, yüce Allah bir hüküm koyduğunu, yüce Allah bir hüküm koyduğu, bir emir verdiği veya bir şeriat vaz'ettiği zaman ona itaat etmemiz gerektiği, onun bu emri mutlak hak, mutlak adalet, mutlak kapsayıcı ve mükemmel eşlik olduğunu kastediyor ve söylemek istiyorsanız elbette ki bizler de sizler de dost doğru bir yol üzereyiz. Bu konuda Müslümanlar arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Yine aynı şekilde hak kendisine varıp delil bildirildikten sonra kendisinde mutlak olarak teşrih hakkını gören kimse bu konuda otoritesini kendisinden, kendinden almakta olduğunu, yaptığı teşrihe Allah'ın şeriatı gibi itaat edilmesi gerektiğini, emrine Allah'ın emri gibi itaat edilmesi gerektiğini ileri sürüyor ise böyle bir kimse kendisini Yüce Allah, eş ve ortak koşmuş olur. Yine bizler bu sözlerinizle, sizler bu sözlerinizle eğer hiçbir kimsenin Allah'tan gelmiş bir delile dayanmadan bu Allah'ın yanında haramdır, bu da Allah'ın yanında helaldir demek hakkına sahip olmadığını söylemek istiyorsanız bizler de bu konuda sizinle aynı kanaat paylaşıyoruz. Zaten bizim akidemizde inancımızda budur. Çünkü bir kimse şu helaldir, bu haramdır, şu farzdır ya da yasaktır derken bu konuda Allah'tan gelmiş bir delil ortaya koyamıyorsa Allah'a karşı bilmediği bir şeyi söylüyor demektir ve bu Allah'a yalan uydurmaktır. Zaten Allah bizi böyle bir duruma düşmekten yasaklamıştır. Nahil suresi 116. ayetinde Allah'a yalan uydurup iftira düzmek için dillerinizin yalan yere uydura geldiği şekilde bu helaldir, bu haramdır demeyiniz buyruluyor. Eğer sizler hakimiyet ile hiçbir kimsenin kendiliğinden Allah'ın haram kıldığını helal, helal da haram kılamayacağını kastediyorsanız bu da bizim inandığımız bir şeydir. Bunu da kabul ediyor ve buna iman ediyoruz. Diyoruz ki her kime hak ulaşıp delil bildirilden sonra kendisinin Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram kılabileceğine inanır ya da söylerse böyle bir kimse kendisini Allah'a eş koşmuş olur ki tartışmasız böyle bir kimse kafir ve müşriktir. Eğer sizler bu sözlerinizle herkesin Allah'ın vermiş olduğu bir izin söz konusu olmaksızın Allah'ın insan, insanlara helal kıldığını haram, haram kıldığında helal kılmak imkanına sahip olamayacağını, bunun caiz ol, olduğuna inanan kimsenin bu inancına göre amel etmese bile, Allah'tan başkalarının Rab edilmiş olacağını ve Allah ile birlikte başka bir ilah edilmiş olacağını söylemek istiyorsanız, bu da bizim doğru olduğuna hiçbir zaman en ufak bir terörübde kapılamayacağımız akidemizdir. Nitekim Şura suresi 21. ayetinde, ''Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine şeriat yapan, Allah'a şirk koştukları ortakları mı vardır?'' buyrulur. Adi bin Hatem'in şöyle dedir rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna, Boynumda altından bir haç olduğu halde vardım. Bana ey Hatem'in oğlu şu putu boynundan at deyince ben de onu attım. Daha sonra Bera'e Tevbe suresini okumaya başladı. Yüce Allah'ın onlar kendi hahamlarını ve rahiplerini Allah'ı bırakıp Rabler edindiler ayetine gelince kendisine ey alan Resulü. Bizler onlara ibadet etmiyorduk dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> Onlar yani hahamlar ve rahipler sizlere haramı helal kılıyor, siz de helal kabul ediyordunuz. Helali de haram kılıyor, siz de haram kabul ediyordunuz değil mi deyince ben de evet diye cevap verdim. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte onların ibadetleri budur diye cevap verdi. Eğer sizler hakimiyet Allah'ındır derken herhangi bir iş hakkında yahut da herhangi bir şey ile ilgili olarak hükmün ne olduğu konusunda anlaşmazlığa düşülmesi halinde bunun yalnız ve yalnız Allah'ın şeriatına havale edilmesi gerektiğine inanmayı kastediyorsanız, kendisine delil belirtildikten sonra, kendisine ulaşmış bulunan Allah'ın şeriatının dışında herhangi bir şeriata başvurulması gerektiğine inanan yahut da Allah'ın şeriatına başvurmayı gerekli görmeyen bir kimse, isterse bu konuda hiçbir şey yapmasın ve fiilen hiçbir kimsenin hükmüne başvurmasın, böyle bir kimse kafir olur, müşrik olur, kendisine ulaşmış bulunan Allah'ın hükmünü inkar etmiş olur, kendi iradesiyle ve isteyerek, hür, hiçbir baskı altında olmaksızın neyin helal, neyin haram, neyin farz, neyin de yasak olduğunu öğrenmek için kendisine ulaşmış bulunan, Allah'ın şeriatının dışında bir kanun hükmüne başvurmak istediğini açıkça belirten ya da hak ve görevlerinin ne olduğunu öğrenmek üzere başka şeriatlara başvuran kimselerin böylelikle bozuk erkelerini ilan etmiş olacağını, başvurmak istediği kanunu Allah'ın şeriatından üstün tuttuğunu, Bununla kendilerine ulaşmış bulunan Allah'ın şeriatını red ve inkar ettiklerini dolayısıyla kafir ve müşrik olduklarını kalplerinde ne olduğunun bizi ilgilendirmediğini çünkü Allah'ın iman edilmesini farz kılmış olduğu bir şeyi hiçbir ikrah, zorlama ve baskı olmaksızın diliyle red ve inkar eden bir kimsenin kafir olduğunu, şirk koştuğunu ve İslam'dan irtidat ettiğini söylemek istiyorsanız bu da aynı şekilde bizim dakilemizdir. Allah'ın izniyle ebediyen bundan vazgeçemeyiz. Çünkü Yüce Allah Nisa 65'te, hayır Rabbin hakkı için onlar aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme, içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamayla teslim olmadıkça inanmış olmazlar buyurur. Nisa 9'da eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Nur suresi 51. ayetinde de, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, Müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir buyruluyor. Yeniden şunu belirtelim. Yüce Allah hiçbir şekilde sınırlandırılmayan mutlak otoriteye ve mutlak emir yetkisine sahiptir. Dilediği hükmü koyar, dilediği şekilde teşri yapar, dilediği şekilde hüküm verir. Yüce Allah bir şey hükmederse veya kullar için bir teşride bulunursa, bir emir verirse ona itaat etmek gerekir. Onun emri, teşrii ve hükmü mutlak haktır. Mutlak adalettir ve herkesi kapsamına alan bir eşitliktir. Bütün bunlar kesin naslar ve apaçık delillerin gereğidir. Ayrıca akıl da bunu apaçık olarak böylece kabul eder. Çünkü Allah'tan başka hiçbir ilahın olmaması ve onun her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olması, yalnız başına onun eksiksiz kemale ve gerçek yüceliğe sahip olması, her şeyin yaratıcısının o, yalnız o olması, her şeyin üzerinde kahir ve galip olması ve Mülkte hiçbir kimsenin onunla münazağa çekişememesi ve otoritesinde hiçbir kimsenin ona ortak bulunamaması Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı gerçeğinin kendiliğinden anlaşılır. Önceden de ifade edildiği gibi Yüce Allah'ın otoritesinin herhangi bir sınıra tabi olduğuna inanmak kesin olarak bu sınırın dışında kalan bir şeyin varlığına inanmayı gerektirir. Yani bu sınırın dışında kalan şey ya da kimsenin üzerinde Yüce Allah'ın otoritesi söz konusu olmadığını kabul etmeye gerektirir. Mesela din ile devlet işlerini ayırmak demek devlette Allah'ın hiçbir otoritesi yoktur anlamına gelir. Böyle bir şeyi varsaymak Yüce Allah'ın otoritesinin dışında kalan bu şeyin yaratılmamış olduğunu ya da Allah ile birlikte başka bir ilah olduğunu ya da başka bir yaratıcı tarafından yaratılmış yani başka bir ilahın yapısı olduğunu kabul etmek demektir. Ancak bunları bu şekilde kabul etmek bizzatî şirktir. Yüce Allah bizi şirkten muhafaza buyursun. Allah izin verirse bahsettiğimiz gibi konu devam edecek. E, tevil ve hata etmenin sınırı ikrahın neviyi nevileri, çeşitleri ve boyutları ile e, bu konuyla ilgi olarak son bir söz. Yüce Allah'a şirk koşulmasını gerektiren e, bu itikad ile az önce bahsettiğimiz bu itikad ile kişinin Yüce Allah'ın fars konusu olduğu şeri hükümlerinin tümünü bilmeyip Diğer bir kısmını bilerek buna binaen de Yüce Allah'ın şeriatının kendi hayatının, amellerinin ve diğer insanlarla ilişkilerinin belirli bazı yollarıyla ilgilendiğini zannetmesi, Yüce Allah'ın kendisine ve içinde yaşadığı topluma, hayatının geri kalan yönlerini ve diğer insanlarla olan ilişkilerini bu sınırların dışında düzenlemek özgürlüğünü verdiğini zannetmesi, bu ikisi arasındaki kesin ayrıma dikkat çekmek gerekir. Bu son inanış şeklinin küfre ya da şirke benzeyen bir tarafı yoktur. Bilakis bu bazen Yüce Allah'ın tevhidinden ve onun emne itaat gereği, gereğinden de ortaya çıkabilir. Böyle bir itikadın sahibi bundan önce Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden ortaya koymuş bulunan deliller gereğince bilgisizliği cehaleti dolayısıyla mazurdur. Ne kafirdir ne fasıktır. Buna göre Müslümanlar şu anda içinde yaşadığımız bu zamanda Akideleri bozulmuş ve İslam'ın dışına çıkmışlardır. Çünkü onlar Yüce Allah'ın siyasi, sosyal ve ekonomik hayatlarını düzenlemek için farz kılmış olduğu şerif hükümleri bilmiyorlar ve onların büyük çoğunluğu namaz, oruç, rekat ve hac ile ilgili bazı hükümler ile giyilmesi ya da yenmesi mübah olan çok az bazı hükümleri bilmeleri duayısıyla onların Allah'ın şeriat hakkındaki düşünceleri neredeyse bu şeriatın hükümlerinin ibadetleriyle ilgili hükümlerin ve pek çok hüküm arasında birlikleri pek az hükmün dışına taşmadığını düşünmek durumundadırlar şeklindeki sözlere gelince. Böyle bir şey doğru olamaz. Bu hatalı bir itham olup böyle bir iddiayı ileri sürmekten kaçınmak gerekir. Çünkü daha önce de Yüce Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden takdim etmiş olduğumuz delillere göre şeriatın hükümleri birisine ulaşmadan, o hükümleri öğrenmeden ve bunların gereğine dair deliller sunulmadan bağlayıcı ol olmaz olamaz. Bundan önce ise şeriatın hükümlerini bilmeyen bir kimseyle bir kimse bu bilgisizliği, bu cehaleti dolayısıyla mazurdur. Yüce Allah'ın şeriatını öğrenip derinliğine bilen ve böylelikle insanları inzar edebilmek, uyarmak ehliyetine haiz olan kimselerin her şeyden önce yapmaları gereken, daha doğrusu farz olan onların insanlara bu şeriatı bildirmeleri, açıklamaları, söylediklerinin doğru olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden deliller getirmeleri ve bu bilgisiz kesime, Rablerinden gelen Hakk'a göre inanıp amel etmeleri gerektiğini bildirmeleridir. İşte İslam'a davet edenlerin görevi budur. Allah'ın haram kıldığı hiçbir şeyi hiç kimsenin helal yahut da helal kıldığı bir şeyi hiç kimsenin haram kılamayacağına inanmaları, Yüce Allah'ın birliğine ve onun otoritesinin eksiksizliğine iman etmenin gereği olduğuna, çünkü bizatihi kendinden ve Allah'ın izni olmamakla birlikte Allah'ın şeriatını değiştirmek ya da onda değişiklik yapmak iznine, yetkisine sahip olduğu kabul edilen bir kimse kesin olarak Allah'a eş ve Yüce Allah'ın otoritesinin dışında kabul edilmiş olur ve bu da şirk. şirktir şeklindeki inanmanın vaciboluna dair geçen açıklamalar sakında aynı şeyler söylenebilir. Burada şirki gerektiren böyle bozuk bir akide ile Kur'an'ın ya da Pak Sünnet'in bazı naslarını tevil ederek İslam'ın getirmiş olduğu şer'i hükümlerinden bazıları, zamanın değişmesiyle şartların ve münasebetlerin değişikliğe uğramasıyla değişebileceğini tevil yoluyla ileri sürüp buna inanan kişinin durum arasında fark gözetmek gerekir. Yine aynı şekilde halkın, ul-emr, bir takım teşriyat çıkartabilir, kanunlar koyabilir, düzenlemeler yapabilir deyip, bu kanaatlerini de Kur'an'ın bir takım naslara ve kimisi sayih, kimisi de sayih olmadığı halde sayih olduğuna inandıkları sünnetten bazı hadislere dayandırmalarıyla, Belirttiğimiz bu yanlış itikada saplanmayı da birbirinden ayırmak gerekir. Şöyle ki, şeriatın bazı hükümleri hakkında bu konuda bir takım nasları tevil ederek değişebilir ya da değiştirilebilir diyen bir kimse kafir de değildir, müşrik de değildir. Çünkü böyle bir kimse tevil yaptığı için kendisine Allah'a eş koşmuyor. O sadece Yüce Allah'ın kendisine mübah kılıp izin verdiğine inandığı bir şey söyleyip yapmaktadır. Böyle bir kimse Yüce Allah'ın şu buyruğu gereğince, bu hatası dolayısıyla mazurdur. Ahzab suresi 5. ayet. Yanılarak yaptığınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Diğer taraftan Resulullah Aleyhisselam da şöyle buyurmaktadır. Ümmetimin hatasının unutmasının ve zorlanmalarının günahı ümmetime bağışlanmıştır. Yine hakim iştah edip hata ederse onun bir ecrü vardır. İştah edip isabet ederse iki ecrü vardır buyurulmuştur. Kendisinde iştah etmek için gerekli şartlar bulunup da Allah'ın diniyle ilgili söz söyleyen herkes söz söylediği o konuda hakimdir demektir. İşte. şey var değil mi? yani Herkesin öyle söylemesi gerekli. Tabii yani herkes böyle iştihatta mesela iştihat dediğimiz şey bir meselede Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü tespit etmek için yapılan bütün çaba ve gayretler. E tabi Allah'ın hükmünü bulmak için bir kere Allah'ın kitabına muhatap bu. Arapça bilmesi lazım. Çünkü meallerde e, bu hükme ulaşamaz. Tamam. Sadece lugat bilgisi de yetmez buna. Peygamber aleyhisselatü vesselam sohbetin başında da belirttiğimiz gibi lukat manasına bir takım doldurmalar yapmıştır. Beyanı ile doldurmuştur. Mesela zulüm kavramı gibi. Ee, zulümle ilgili meselede zulümle ilgili ayette bütün sahabeler e, bir karamsarlığa büründüler. Hangimiz nefsine zulmetmiyor ki diye endişelendiler. Peygamber böyle anladığınız gibi değil. Burada zulümle kastedilen şirktir diye buyurdu. Mesela e, onlar Arap olmalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'in lügatına hakim olmalarına rağmen Peygamber lügat manasından başka bir şeyle onu şerh ediyor açıklıyordu. Bu da Allah'ın bildirmesiyle. Bunun gibi. Dolayısıyla Kur'an'ı bilmesi, bunun yanında e, ayetlerin nasihini, mensuğunu bilmesi gerekir. İştahat edecek kişinin hangi ayetler nasihtir, neshetmiştir, hangileri neshedilmiştir. Ondan sonra e, amını, hasını bilmesi. Yani umumi olan, genel olan hükümle, yani bazı ayetler umumidir, geneldir, bazıları hastır. Mesela gecenin bir kısmında kalk namaz kıl emri gibi. Bu emir peygamberi ve selam'a hastır. Nitekim mealciler bunu e, umuma teşmil ederek gece namazı farzdır derler. Bunun gibi. Hadisleri bilmesi, ahkam hadislerini bilmesi, e, hadislerin de tabi nasi, mensu, amı, hası, e, tahsis edileni, e, tamim edileni vardır. Bunun gibi ilimleri bilmesi lazım. Yoksa her önüne gelen içtihad etmeye kalkarsa e, şahit olduğumuz gibi öğrendiği bir iki kelimeyle insanları tekbir etmeye kalkanların sayısı giderek artar. Burada da e, has olmayan hadis. Kadınların mesela sünnet olması gibi değil mi? Şu anda Türkiye'de yoklanıyor. Arab ülkelerinde mi var? Şimdi kadınların sünnet olması. Evet, e, bazı hadislerde tavsiye ediliyor. E, bu var. Yani buna tam örnek vermek gerekirse, mesela Peygamber Aleyhisselatü sözleri e, umumiyet ifade eder. E, erkeklere mi, yoksa kadınlara mı has olduğunu başka bir takım delillerle anlarız. Mesela benim namazı nasıl kıldığımı görürseniz öylece kılın emri gibi. İşte kadınların ayrı bir şekilde namaz kılacağını iddia eden bu konuda delil getirmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü işte kadınlar şöyle kılsın dedi diye bize bir delil getirmesi lazım. Ama kadınlar ayrı kılıyor. İşte bu e, maalesef bir takım ulemanın e, getirdiği yoruma dayanarak yapıldığı için e, bu bağlamaz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü umumiyet ile hala duruyor. Kadınları da bağlıyor, erkekleri de bağlıyor ve bir diğer taraftan baktığımızda biz alimlerin bu yorumlarında hata yaptığını nereden anlıyoruz mesela alimlerin bu yorumu doğru da olabilir diye gelebilir akla yani çünkü onlar ne diyor işte kadın tesettür için bu daha uygundur diyor çünkü kadına tesettür emredilmiştir diyor böyle bir tevil yapıyor biz sahabe hanımlarına baktığımız zaman mesela bir ümmü seleme gibi fakih bir fakihe bir sahabinin aynı erkekler gibi namaz kıldığına dair rivayeti bulabiliyoruz ve hiçbir sahabe hanımın e, erkeklerden farklı bir şekilde tesettürü sağlamak için ayrı bir namaz şekli uyguladığı da bize ulaşmamıştır. Yani e, selefin yolu, selefi salihin yolu menheci zaten budur. Yani Kur'an-ı Kerim'in naslarını ve sahih sünnetin ifadelerini sahabilerin anladığı gibi anlamak. sahabelerin umumi olarak anladıkları gibi anlamak. Mesela, umumi. Temin söylediğim şey umumi değil herhalde değil mi? He. Kadınlar sünneti, o sıcak Yani sünnet olmak e, e, erkekler için de evet. emredilmiş bir şey. Emredilmiş de. Kadınlar için bir fazilet olarak. Yani kadınlara bir eee bağlayıcılığı Zor. yok. Ân cuma namazı gibi. Evet. Kadın cuma namazını kılarsa evet. öl namazından düşer. Kılmazsa öğle namazını kılmak zorundadır. Tüm diğer öbür unuttum. Onu. Neyse biz kaydı bitirelim şimdi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ilaha illante ve estağfiruke ve töb ilek.